bundarından eylesin. El Kebir el Azim. Allah el Kebir'dir, el Azim'dir. Subhanu ve Teala diyor ki: Lokman suresi 30. ayet-i kerimesinde "Zalike bi ennellahu vel hakq" muhakkak ki Allah haktır ve anma yed'un men il batil, ondan başka ibadet ettikleri batıldır. Ve ennallaha huvel aleyyül kebir, Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Ve fel hukmu lillâhil kebir, gafir suresi 12. ayet-i kerimesinde hüküm yüce olan ve büyük olan Allah'ındır. Ve huvel aleyyül Azim, muhakkak ki o, alidir, yücedir, azimdir, sebbi hisme Rabbike'l-azîm, yüce olan, azîm olan Rabbini tesbih et. Kardeşlerim, El-Kebir ve El-Azîm isimleri Allah Azze ve Celle'nin yani azamet, ululuk ve yücelik demektir. Allah Azze ve Celle'nin bir, Allah Resulü Aleyhisselam'ın haber verdiği bir rivayette Allah Azze ve Celle diyor ki, El-Kibriya'u Ridai. Büyüklük benim ridamdır. Vel azametu izzari. Azamet, yücelik, ululuk benim izarımdır. Femenna za'ni vahiden minhuma. Her kim bu ikiz konusunda yani yücelik, ululuk, azamet konusunda benimle münakaşa ederse gadeftuhu finnar muhakkak konu anahte ateşe atarım diyor Allah, Allah Azze ve Celle Ahmet'te ve Ebu Davut'ta gelen Rivayette. Öyleyse kardeşlerim el kibriya vel azame büyüklük yücelik iki manadadır. Birincisi Allah Azze ve Celle'nin sıfatına döner ki bütün azamet, celal, kuvvet, izzet, kudretin kemali Allah Azze ve Celle'nin ilminin genişliği ve bütün övgü ne varsa bütün hepsi Allah Azze ve Celle'nin bu azamet ve kibriyası ile alakalıdır. Yine azametinden bir tanesi nedir? Göklerin ve yerin ve bütün yerlerin nedir? Allah Azze ve Celle'nin elinde olmasıdır. Tıpkı birimizin bir tohumu elinde tutması gibi ufak bir şeyi Allah Azze ve Celle de gökleri ve yeri elinde tutar. Bu onun azametindendir, kibriyasındandır Allah Azze ve Celle. Demek ki yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayette kendisi aleyhissalatu vesselam rukusunda ve secdesinde ne derdi? Subhane zilceberut yani kudret, mutlak kudret sahibi vel melekûd vel kibriyâ, vel azame yani mutlak kudret, hükümdarlık, kibriya yücelik, azamet sahibi olan Allah azze ve celle her türlü noksan sıfattan münezzehtir. Sübhane zil cebarut vel melekut vel kibriya vel azameh. Allah Resulü Selam bunu rükusunda ve secdesinde söylemiş. Evet. <gülüyor> İkinciye gelince kardeşlerim, hiç kimse Allah Azze ve Celle'den başka hiç kimse ne yüceltmeye, ne büyüklemeye, ululamaya, ne de övülmeye ...layık değildir. Buna layık olan sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'dir. Öyleyse Allah Azze ve Celle onu kalplerimizde, dillerimizde ve amellerimizde... ...Allah Azze ve Celle kulları tarafından yüceltilmeye, ululanmaya en müstahak hak eden sadece ve sadece... Allah Azze ve Celle'dir. Demek ki kardeşlerim, bunun için Allah'ı en iyi şekilde tanımaya, onu sevmeye, onun önünde boyun eğmeye, sadece ve sadece ondan korkmaya, onu tazim etmeye, onu yüce etmeye ne yapar götürür? İtaat edilir, isyan edilmez. O ne yapılır? Daima anılır, asla ve asla unutulmaz. Daima şükredilir, nankörlük edilmez. Demek ki, Allah Azze ve Celle'nin yüceltmeyle yüc alakalı şeylerden bir tanesi de Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirip şeriatıyla, hükmüyle amel etmektir. Bu da Allah'ı yüceltmeyle alakalı şeylerden bir tanesidir. O yüzden kardeşlerim bizler tekbirlerimizde namazımıza başlarken... Ve namazımızda diğer harekete geçerken kıyamdan rukuya, rukudan kıyama, kıyamdan secdeye ne deriz? Allahu Ekber deriz. Allah kebirdir. Allahu Ekber. Allah en yücedir. Demek ki kardeşlerim Müslüman'ın birçok ibadetinde, birçok zikrinde hep bu ses söylenilir. Allahu Ekber. Mesela... E, oruçla alakalı, Ramazan orucuyla alakalı, Allah Azze ve Celle Bakara 185'te, "Vale tu o belli günleri tamamladınızda, vale birullah'a alameh Allah'ın size hidayet etmesinden sonra ne yapın, tekbir getirin. kum teşkurun. Umur ki şükredersiniz. Bayram tekbirlerini biliyor musunuz? Allah-u Ekber, allah La İlahe illallah Allah-u, Allahu ve Lillah. Bunu biz ne zaman söylüyoruz? Artık Ramazan ayını tamamlamışız, orucumuzu bitirmişiz ve Allah'ı ne yapıyoruz? Yüceltiyoruz, Allah-u diyoruz. Evet, yine hac ile alakalı ne diyor Allah? لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحَوْمَهَا وَلَا O sizin kestiğiniz kurbanlarınızın ne kanları ne de eti Allah'a ulaşmaz. وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُ Fakat sizdeki o takva ulaşır Allah Azze ve Celle. كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَكُمْ Ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Allah'ı tekbir etmeniz için, yani Allah-u Ekber onu yüceltmeniz, ululamanız için yapıyor Allah. Kopeşiril Muhsinil öyleyse iyilik sahiplerine müjde verdiyor Allah Azze ve Celle. Demek ki kardeşlerim dinde bu Allah Azze ve Celle'yi ululamayı büyüklemeyi ne kadar önemli olduğunu gösteren şeylerden bir tanesidir. Demek ki kardeşlerim bir kul Allahı Ekber dediğinde nedir? Allah her şeyden yücedir, her şeyden uludur. Allah Resulü Aleyhissenetu vesselam'ın Ali ibn Hatime diyor ki seni diyor la ilaha illallah demekten alıkoyan ne? Sen bilmez misin ki Allah'tan başka ilah yok? O da evet diyor bilirim. Daha sonra Allah Resulü biraz konuşuyor. Oysa diyor ki seni Allahu ekber demekten alıkoyan ne? Allah her şeyden yüce değil mi? Ulu değil mi? O da evet diyor. Kardeşlerim bununla alakalı yani siyaset girmesem de çok güzel bir olay ve tam manasını verdiği için anlatmak istiyorum. İşte Amerika Kudüs'ün şeyin baş, başkenti olması için İsrail'in bütün dünyayı karşısına aldı. Yani ne demek istedi? En büyük benim dedi. Doğru mu? Ama bir Türkiye'nin dışişleri bakanı çıktı ne dedi? Amerika sen böyle yapıyorsun ama Allah'u Ekber dedi. Sadece bunu seviledi Ve gerçekten e, o manayı veren bir e, kelimeydi kardeşlerim. Allahu Ekber. Başka hiçbir şey demedi. Gerçekten çok e, yerinde e, manasıyla oturan bir kelimeydi kardeşlerim. Yani ne kadar kim olursan ol. Mevkiin gücünlü olursan ol. Hani e, bir önceki derslerimizde geniş bir yere... Allah Azze ve Celle'nin yarattığı ilk son ne kadar insan varsa ta Adem'den son insana kadar hepsi bir araya gelse Allah'tan herkes bir şey istese ve Allah da onların istediklerini eksiksiz verse Allah'ın diyor mülkünden ne kadar eksiltir bir iğneyi alın denize batırın ne kadar eksiltir o kadar eksiltirdir. Allah ganidir zengindir. O yüzden Allah'u gani ve emtumul fukara. Sizler fakirsiniz Allah zengin. Geçen WhatsApp grubunda Rıfat Özbek diye kardeşimiz bir videoya atmış. İzlediniz mi kardeşlerim? Bir yere dolu yayıyor. Ya Amerika ya da başka bir şey değil <gülüyor> Dolu şöyle büyük büyük tenis topu şeklinde. Bu kadar. Dediği yere adeta delip geçiyor kardeşlerim. Düşünün bir ülkenin üzerine bu şekilde beş dakika yağsa... Bütün insanlar helak olur. Zaten hayvanların falan öldüğünü gösteriyor koyunların. Allah Azze ve Celle buna kadir değil mi kardeşlerim? O büyüklük taslayan firavunlar, hamanlar nerede? Helak olmadı mı kardeşlerim? Denizin ortasına yarıldığında onları denizin üstünde denizi kapatıp helak etmedi mi? Daha niceleri, daha niceleri. O yüzden nedir? Allahu Akbar. Eğer bu sözün manasını biliyorsanız ve söyleyebiliyorsanız, o adamın çıkıp söylediği gibi gerçekten çok büyük bir imandır kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Demek ki Allahu Akbar nedir? Allah her şeyden yücedir, her şeyin üstündedir, uludur yücedir Allah Azze ve Celle. Demek ki kardeşlerim tekbirin manası nedir? Tazimdir Allah'a yüjetmedir. Allah her şeyden yücedir, uludur Allah Subhanahu ve Taala. Kardeşlerim. Azim kelimesi, a'vam kelimesi, ekber kelimesi, a'vam kelimesinden daha şumul, daha, e, daha çok mana ifade eder. O yüzden Allahu Ekber deriz, Allahu A'zam demeyiz. O yüzden ekber kelimesi nedir? E, a'vam kelimesinden daha geniş, daha kapsamlı bir kelimedir. O yüzden dediğimiz gibi Allahu Ekber kelimesini söyleriz. Allah Azze ve Celle bu söze göre iman eden ve bu sözün hakkıyla amel eden kullarından eylesin kardeşler. Allah hepimize hayır versin. Siyasete girmek istemezdim ama yerinde bir söz olduğu için ve çok hoşuma gittiği için söyledim. Allah hepimize hayır.